Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Eûzü billahi şemîul alîm mineş şeytânir recîm. Rabbi a'ûzü bike min hemzât eş Va'udu bıkkı Rabbim ihdurun Bismillahi r-Rahmani ma fi arzud jami'an thmasta wa ila sabaa ifa sabahum naseb Kulli şeyin alim. Çok kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Teala ve Teakkadz Hazretleri, ömrümüzün en kıymetli zamanlarını Hazreti Kur'an'ın tefsirinde ve izahında geçirdiğimiz şu mübarek saatler olarak takdir etmiştir. Üzerinizde afiyet biraz krip hali.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 Çünkü bu bir yolculuktur. Manevi bir yolculuktur. Allahu Teala ve Resulü Hicrettir. İslami ilimleri tahsil uğrunda bir seferberliktir. Bu yolda ölenlerin de ecdi mükafatı Allah'a aittir. Allah Teala azizleri dünyada da, kabirde de, ahirette de onları da muratlarına erdirecektir. Kimseyi mahrum etmeyecektir. Rabbimiz Tebaraka ve Teala Hazreti Kur'an'da kendinden bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kendisini tanıtmak için bizlere indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den başka bir yolla allah Teala'yı tanımamız mümkün değildir. Ancak Kur'an ve hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarıyla Rabbimizi tanıyabiliriz. Rabbimiz şekilde münezzehtir, mekandan zamandan münezzehtir. Sonradan yaratılan bizlerle hiçbir bakımdan hiçbir benzerliği ilişkisi, münasebeti yoktur. Bu itibarla Allah'ımızı tanımamız için Celle onun kitabına müracaat etmemiz lazımdır. Ancak onun beyanlarıyla onu tanıyabiliriz.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 Rabbimiz ve teala. Kur'an-ı Kerim'de, birçok ayet kelimelerinde bu nimetlerinden bahsederek bizi şükre davet etmektedir. Sadi Allah öyledi kala kasse ve Allah ancak uzattır ki Allah gökleri yerleri yoktan yaratmıştır. Ham maddelerinde, asıllarını da eşsiz emsalsiz bir şekilde varlık sahasına çıkarmıştır. benzelemine sema imaa, gökten su indirmiştir. Bak önemi ne kadar anlaşılıyor. Biraz yağmur yağmayınca, biraz kuraklık olunca barajların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 Lahanalar efendim, elmalar, portakallar, kışlıkları, yazlıkları, bütün ürünler, hele ekmeğimiz, buğday idi, arpa arpası ile mısır idi, bütün bunlar temel gıdalarımız olsun, lezzetli yiyeceklerimiz olsun, tüm bunları Allah Teala işte o su sebebiyle çıkartmış. Şimdi Allah kimdir? Allah kimdir? Gel ne sorusuna cevaben işte gökleri yaradan, yerleri yaradan, yağmur yağıyor ya. İşte o, o suyu indiren efendim yerden sebzeler meyveler ekiler bitiyor ya yetişiyor ya i̇şte onları yetiştiren tanımak istiyor musun Rabbini? işte Allah o celle Celal. E bunları sen mi yapıyorsun yok Amerika mı yapıyor yok belediye mi yapıyor yok kim yapıyor herkes Allah'a yalvarıyor herkes Allah'tan istiyor bir zerre yarada bilen yok bir tane yarada bilen yok Allah cehennem başka o halde Allah kimdir soruyor musun İşte tanı rabbini sakkara lequbul fulk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 Kaç tane tırın alamıyor? Kaç tane tırın içine alıyor can? Ne, ne tırı? Bir dünya kaldırıyor, götürüyor. Vesekere <gülüyor> aleykum Bu kadar ırmaklar da emrinize verdi. O ırmaklar işte ondan barajlar yapıyorsunuz onlardan elektrik temin ediyorsunuz o baraj. O ırmaklardan ne efendim? Balıklar şu onların sularıyla tarlalarınızı suvarıyorsunuz onlarla. Ekinler yetiştiriyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Vesekere <gülüyor> aleykum eş kamera, vel beyin, Güneş ayı sizin emrinize verdi. Sürekli hizmet ediyorlar yeni gelin gibi dolaşıyorlar. Emru bi'd-devme ve kurşidü derkaren. Ta'tunani Bulut, ay, güneş, felek, melek hepsi işte hizmette, hepsinin hizmetiyle beraber ta ki sen eline bir ekmek kazanasın da geçiresin de onu da gafletle yemeyesin. Bismillah diyesin, Allah'a hatırlayasın, Zikredesin, yedikten sonra elhamdülillah diyesin.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 Yaz mevsiminde, kış mevsiminde uzalıyorlar, kısalıyorlar, efendim sürekli. E, gündüzün e, işlerinizi görüyorsunuz, geceliğin istirahat edebiliyorsunuz öyle ya hep gündüz olsa, efendim isteyen kafasına estiği zaman uyur, isteyen kalkar, isteyen isteyen isteyen saatte gelir, rahatsız eder, efendim iş saati belli olmaz, uyku saati belli olmaz şimdi. Allah geceyi getirdi, herkes çekiliyor evine. Kimse kimse ne dükkanına gidiyor ne telefonu açıyor. Efendim uykudadır, evindedir, istirahattedir diye herkes biliyor. Gündüzün işi başka, ge gecenin işi başka. Bunların mevla size hizmetçi kıldı. Ne vermedi size? Casiye suresinde "Sakkara ve mâ fi'l ardı cemî'an Göklerde neler varsa bak. Gecegenler, yıldızlar, burçlar, güneşin ayın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 ayarlamasıyla bizlere hizmet ediyor. İnnefi ideale ayaat ille kovmeyi tefekküru şüphesiz ki bunlarda ince düşünen bir toplum için elbette çok büyük ahlaklar var. Tefekkür lazım. Tefekkür elintikalim elbatil ile hak. Tefekkür batıldan hakka geçmektir. Batıl nedir? Hak nedir? Batıl boş demek. Hak gerçek demek. Batıl kimdir? Hak kimdir? Elakulü şeyin mahkûlallah batil. Allah'ın dışında her şey batıldır. Şimdi var gibi gözüküyor. Aslında yoktur. Geçersizdir, hükümsüzdür. Evelce yoktur, sonda da yok olacak ya. Ancak hak olan, sabit olan, varlığı kendinden olan, varlığı devam edecek sonsuza kadar, başı sonu olmayan Allah hak olan ancak Allah'tır. Celle şan-ı Batıldan geç. Batıla kafayı takma efendim. mevla Ala'nın dışında kimseden bir şey görme. Tabii ki kullar sebep olma bakımından teşküre müstaktırlar. Amma velakin yaradanı unutma.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 tebareke suresinde yer yüzünü sizin için boyun eğmiş itaatkar kılmış üstünde çiğniyorsunuz basıyorsunuz kazıyorsunuz ekiyorsunuz biçiyorsunuz sürüyorsunuz efendim femshufu melekiba yürüyün omuzların üzerinde toprağın omuzların üzerinde gezin dolaşın ev yapın bina yapın yiyin için ve bir rızkı onun rızkından Allah Teala size ondan mahsuller yaratıyor onun rızıklarından yeyin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 işte bütün hesap bunun altındadır. Ben alemleri senin emrine verdim. E sen kime hizmet ettin? Namaz kılmadın, oruç tutmadın, zikretmedin, şükretmedin. Allah demedin Celle Celaluhu, onun indirdiği kitabı dinlemedin. Ne yaptın sen? Kör kafalı nefsin, ecelü menfilat, yeryüzünün en cahili, kör kafalı bir nefsin, isteklerinin peşinde. Ömrü tükettin. Yazık değil mi sana? Halakas Sema vel erda bil hak. Nehal suresinin gökleri yerleri Allah hikmetle yarattı.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 Kâle amma neşrikon? Onların ortak koşmakta oldukları şeyleri Allah daima pek gücü olmuştur. Halakale insani'n nutfetin. İnsanı bir damla sudan yaratmış, insanın yaratıldığı meni denen suyun hali meydandadır. Feyda ve mu Bir damla sudan yaratılan insan artık ondan sonra bülbül gibi konuşuyor. E, dili çözülmüş, davasını ispata kadir. Efendim karşısında kimse duramayacak şekilde beyanlarda bulunuyor, izahlarda bulunuyor.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 onlarda ne bir çatlak yaptı. İnsan bir tavan yapıyor, dam akıyor. Efendim ondan sonra rutubet alıyor. Orası burası dökülüyor, sökülüyor, 50 senede, 100 senede sağlam bir yer kalmıyor. Mevla bir gök binaatı, bir kubbe, bir tavan çattı ki hiç bak bakalım. Sadji el Döndür gözünü bak. Hel futur. Bir yarık bir çatlak görebiliyor musun? Merdi el basara Bir daha bak, bir daha bak. Baş, takken başından düşsün, boynun ağırsın. bak hele yan kalibiyle ekel basar, gözün sana geri dönsün. Eheve hasir, <gülüyor> yorgun argın bir halde, aradığını bulamamış vaziyette, göğe çok bakmaktan da göz baya yorulur. Bulamaz Şu Allah Teala. Tesviye etti gökleri. Ne demek? Kusursuz, ayıpsız bir şekilde. <gülüyor> Biz gökleri korunmuş bir tavan yaptık Allah buyuruyor. Korunmuş bir tavan, başımızdan aşağı düşmüyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Düzeni bozulmuyor Allah Teala. Üstün kudret sahibi olduğunu ayetleriyle bize gösteriyor. Demek ki göğün yaratılması yerin yaratılmasından sonra. Çünkü ayetlerinde buyuruyor. Yeri sizin için yarattı, yerdekiler için yarattı sonra göğe, göğü yaratmaya yöneldi. Epeki Necat Suresi'nde buyuruyor vel erda Göğü anlattıktan sonra entü meseddu khalqen min sema' benaha.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 Tanımak mı istiyorsun? Ah, i̇şte bak göklere bak. İşte onun eseri. El-Arda <gülüyor> ba'de Semtini yüksek yaptı, onu yüksekte kurdu. Onu kusursuz, noksansız bir şekilde donattı. Ve aktoş leylaha ahraja karanlık etti. kuşluk vaktini, gün gününü, gündüzünü aydın etti. El-Arda <gülüyor> ba'de Yeri de ondan sonra döşedi. Peki bu ayette yerin ondan sonra döşendi anlatılıyor. Ha. Burada çelişki var mı? Yok. Çünkü neden? Yer döşenmemiş bir halde duruyordu, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu toprak itibariyle yerin merkezi olarak, Ümmül Kura bütün memleketlerin anası aslı esası olarak, sonra gök yaradıldı, yer önce yaratıldı. sonra gök yaradıldı, fakat göğün bütün tesviyesi, donanımı bittikten sonra Allah Teala yerin ham maddesini yaratmıştı önceden ama döşemesini, sonra yaptı. Ne döşeme bak görüyor musun? 100 metre, 200 metre, 300 metre bir yer döşeyeceksin. Canın çıkıyor. Kaç kere parke değiştiriyorsun efendim? Tahta döşüyorsun olmuyor. Orası kokuyor, burası akıyor. O çiziliyor, bu bozuluyor bak. Şu yerin döşemesine bak. Ya. Allah bu celleşane, celle celaluhu hepsini Rabbimiz Tebareke ve Teala. Halk etti, var etti, yoktan yarattı, icat etti. Ya. Tüm sema ila sema yi duhanun. Göğe yöneldiğinde gök duman halindeydi. Allah Teala azleri önceden onların hammaddelerini yarattı. Yerinde göğünde hammaddelerini icat etti. Ondan sonra fekale leha velil de emri ve fermanıma uyun. Tâ'inev gıra isteyerek ya da istemeyerek vazifelerinizi yerine getirin diye emretti. Kale <gülüyor> te gökler bizim gibi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 bir isyan eden insanlarla cinler Allah onlara akıl verdi, fikir verdi. Peygamber gönderdi, kitap indirdi. Ama onlar bile bile vazifelerini ihmal ediyorlar. Şimdi Allahu Teala buyuruyor. Ve ve bi kulli şeyin ali. Ben her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım. Celle şanu, celle gelalihu. Size yaşamanız için efendim, dünya hayatını sürdürebilmeniz için gerekli imkanları seferber ettim. Size yer, yurt yarattım.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 bir de bakıyor bizim gibi kullar oturmuşlar Kur'an dinliyorlar, tefsir dinliyorlar. Allah Teala'nın yaratıcının nimetlerinden bahseden, ayetleri dinliyorlar. Allah Teala'nın tarif ve tanıtımını yapan Kuran ayetlerini dinliyorlar, istifade ediyorlar. Allah Teala sizi nur etmez mi? İçinizi düşürür. Nur etmez mi? Allah nuru semavat ve Göklerin, yerlerin nurunun sahibi Allah. Göklerin, yerlerin münevviri Allah. Güneşin, ayın ışığını veren Allah Celle Celalühü. Sizin de kalplerinizi nur etmez mi? Ya bu Kur'an'a, bu dine İslam'a karşı gelenlerin yatacakları yeri nar etmez mi? Ateş kılmaz mı Allah? Ya. İşte Rabbimiz büyük insanlarda bulundu biz. Allah veliü'l-dinâmın. Ben inananların velisiyim, mevlasıyım, dostuyum, sahibiyim, yarim, yardımcısıyım. Yukhricu Onları karanlıklardan nura çıkarır Allah diyor. İşte neyle nura çıkarıyor? Kur'anla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 Huzuruma divan durun, namazınızı kılın, ibadetinizi yapın. Aman Kur'an sohbetlerini, aman şu ayetlerin derslerini terk etmeyin. İnşallah Rabbim, tebe hareketi hala size çok büyük lütuflarda bulunacak. Bu ayetleri, bu Kur'an derslerini dinlemeniz meselesi. Allah Teala gelecek nesillerinizi de, kıyamete kadar sizden gelecekleri de Kur'an'ın nuruyla nurlandıracak inşallah. Bakara Sûre-i celile -i Cemile'sindeki derslerimiz 30. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyor sırayla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 faydalı bilgileri bizlere Rabbim lütfediyor. Şimdi bunu dinleyip istifade edenler tabii ki dünyaya gelmelerinden geliş gayelerini hizmet etmiş olurlar. Ama şu saatlerini oyunlarla, eğlencelerle fuzuli vakitler yerlerde geçirenler ömür sermayelerini zayi etmiş olurlar. Bakın a Rabbimiz ne buyuruyor. Ve izkale rabbike lil Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırla şu zamanı ki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 Yeryüzünü yarattığı vakit evvela oraya cinleri yerleştirdi Cinlerin yaratılışı insanlardan önce olmuştur Göklere de melekleri iskan etti Melekler göklerde yerleşmişler Onların da yaratılışı Adem Aleyhisselam'dan önce vakı oldu Cinler yeryüzünde fesat çıkarttılar Ne gibi şimdi insanların çıkarttığı gibi Adam öldürmeler, gasplar, hırsızlıklar, işte cinayetler, katliamlar, savaşlar rahat durmadılar bu üzerine Mevla Teala melekleri onlara musallat etti. Daha başlarına, adalara, dünyanın ücra köşelerine onları sürdürdü. Ve melekler onların yerlerine geçtiler. Dünyada ikamet etmeye ve ibadet etmeye başladılar. Melekler yemekten içmekten, bizim gibi kazmaktan, pişmekten münezzehdirler. Onların öyle işlere ihtiyacı olmaz ibadet üzere. Allah Teala'nın mülkünde yaşamaya başladılar. Bu arada Allahu Teala meleklere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 Peygamberlerin halifeleri var işte. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh peygamber değil ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi. Halifetü Resulillah, Resulullah'ın halifesi. Resulullah, halifetullah, Allah'ın halifesi. Hazreti Ömer, halifetü halifeti Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, halifesinin halifesi. Yani Ebu Bekri Sıddık'ın halifesi. Buna kıyas ile, tabi ki peygamberler, onların halifeleri, onların varisleri, vekilleri, alimler,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 meşru ettiği şekilde hükmedenler Allah'ımızın halifesi olmaktadırlar. Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce Rabbimiz de ve teala meleklere onun halife seçilmesindeki hikmetleri beyan etmek üzere kendisi sonsuz ilme ve nihayetsiz hikmete sahip olduğu halde müşavereden, istişareden, başkasına danışmaktan, bir şey sormaktan ihtiyaçsız ve müstehni ise de melaki ikram İkram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 Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir komşuları, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vezirleri, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişarecileri selam olsun sizlere diye selam veriyoruz. Dolayısıyla istişareden müstahni kalınmamalı olduğuna dair Rabbimiz burada da bize bir hikmet öğretiyor. Onun için ulema buyurmuşlardır, اَعْقَلُ la لَا am عَمْ مُشَاورَةِهُ لِلَى en akıllı adam dünyada kimse o bile akıl sahibi insanlarla istişare eden kalamaz. Benim istişareye ihtiyacım yoktur. Kendi başıma bildiğimi yaparım ve doğru yaparım diyemez. Yaparsa hata payı vardır illa yanılır, pişman olur. Onun için hadis-i şerifte "Mâka bemen ne ve lâne istişara, istihare yapan husrana uğramaz, istişare yapan pişman olmaz. Akıl danışmak lazım. Ehline danışmak lazım. Akıllı adam bulmak lazım." Ve fravd devam bilâ istign yani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 Mevla Teala bir istişare maatinde, ben yeryüzüne bir halife yaratacağım buyurdu. Fakat melekler bu istişareye cevap verirlerken, Kalu dediler, ete cealû fiyâ, men yufsidû fiyâ, ete cealû, ya Rabbi sen yaratır mısın fiyâ o yeryüzünde, men öyle kimseleri ki yufsidû fesat çıkaracak Fiha oralarda, ve akıtacak eddima, kanları, kanlar dökecek, canlar yakacak, fitne fesat çıkaracak, kişileri mi yaratacaksın? Bu bir itiraz manası taşımaz. Ancak cinlerin yaptıklarına kıyas ile bu hükme vardılar. Taberi'nin İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre iblis yani şeytan tabi asıl adı haris. Melek cemaatlerin arasında idi fakat cin tayifesinden idi. Cennet bekçilerinden o zamanki cennetin görevlilerinden idi. Fakat melek değildi. Kâne el cinni fe fesaka'anem rabbi. Kehf suresinde açıkça beyan edildiği üzere cinlerden idi. Rabbisinin emrinden e, huruc etti. Mevla'nın emrini açtı, taştı, sınır tanımadı, helak oldu, iblis oldu, müflis oldu, sıfırı tüketti. Şimdi onun yaratıldığı kavmin dışındaki bütün melekler nurdan yaratılmışlar. Onları Allah isyan etmezler. <gülüyor> ne emrolunuyorsa onu yaparlar, isyan etmezler. Devamlı zikrederler, gaflet etmezler. Melekler nurani varlıklar. Fakat cin cemaati ateşin dumansız yerinden yaratılmış e, ilk yerleşenler yeryüzüne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 ancak cin tayfesi insanlar gibi mükellef imtihana tabi oldukları için itaat etmeleri durumunda büyük mükafatlar, isyan etmeleri halinde sonsuz rükuvat ve cezalara tabiler. İblis o zaman melek ordularıyla birlikte hatta onların reisleri konumunda yönetim kadrosunda bulunarak dünyaya geliyor ve cinlerle yapılan muharebelerde onları adalara dağlara sürme efendim tatbikatlarında başarılı oluyor ve kendini beğenme.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 menfaattan, mazarrattan münezzehsin. Ama ve nehnu nusebbihu bihamdike biz senin hamdinle tesbih ediyoruz. Sübhanallahü bihamdi deyip duruyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz, uyumuyoruz, evlenmiyoruz, erkeklikleri yok, dişilikleri yok. Hiçbir efendim kendilerini meşgul edecek, zikirden, fikirden alıkoyacak sorumlulukları yok. Onun için biz devamlı Sübhanallahü bihamdi diyoruz. Ve nukaddisülek seni takdis ediyoruz, seni kutsuyoruz, sana layık olmayan bütün noksan sıfatlardan e, seni tenzih ediyoruz. Sana layık olan şanla yakışan bütün Kamil ve üstün sıfatlarla vasıflarla Seni tavsif ediyoruz niteliyoruz Yani biz tesbihimizi takdisimizi Yapıyoruz e sen şimdi bir insanları yaratacaksın e cinleri Yarattın işte ne olduğu görüldü Sana, sana şükredici olmadılar şükredici olmadılar diye Mevla'ya söylediler Rabbimiz de cevaben Ben Adem'in Yaratılışında çok hikmetler Biliyorum ey meleklerim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 Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed Mustafa'nın gelmesine kadar önemlidir ki ben ona onu sevdiğim için onun hürmetini sizi de yarattım. Levlâke levlâk lema halektü Sen olmasaydın sen olmasaydın felekleri de melekleri de yaratmayacaktık. E böylece ve lema azhârtülrububiyyete. <gülüyor> Rabbimi ortaya çıkarmayacaktım Allah buyuruyor. Demek ki Adem Açsam yaratılmasa onun neslinden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 onun için halafevukus sema'i ve rabbani yerin çocuğu insan oğlu göklerin üstüne çıktı efendi sallallahu aleyhi ve sellem miraçta cebrail aleyhisselamın varamadığı makamlara vardı mevla-i zat gördü daha cebrail aleyhisselam görmüş değil efendimizin gördüğü makamda göğü yeri zamanı mekanı Arkasına bıraktı onun için insan meleklerden üstün insan e tabii ki Allahü Teala'ya halifeyi olabilecek vasıfta ki tek mahluk insan. eşref mahluk. takvim. Biz insanı en güzel kıvamda bir biçimde yarattık. Laqad karramna bani adem biz adem oğlanı mukerrem yarattıklar kıldık. Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim inan ve ikramlarımıza mazhar kullarımızdır. Onun için insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. Sıradan müslümanlar sıradan meleklerden üstündür El-İsmet itikadımıza göre. Çünkü insanda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 kendi kudretiyle tecelli ettiğini meleklere bile iş bırakmadığını bizzat kendisinin mübahereten halk ettiğini beyan etmek üzere böyle buyuruyor. Adem'in şerefini Ali sallallahu aleyhi ve ortaya koymak için. O sırada iblis mel'un meleklerin arasında tabi, geliyor ayağıyla onun Adem aleyhisselam'ın çamuruna, iskeletine vuruyor. İskelet halinde. Tabi iskeletten ses çıkıyor. Tok tok tok öter ya balçık mesela kiremitlerden şey, saksı saksı düşünün. Topraktan yapılan saksı gibi. Vurduğun zaman kot, kot ses çıkar. İblis ağzından giriyor, makadından çıkıyor. Makadından giriyor, ağzından çıkıyor. Çünkü içi boş. Çamur halde iskelet böyle buzun yatıyor. İçi boş. E şimdiki gibi insan olmamış da kan yok, damar yok. Ondan sonra hiçbir yerinde bir şey yok. Böyle iblis diyor ona ki sen hiçbir şey değilsin. Niçin yaratıldın, nesin, ne değilsin belli değil. Senin başına musallat edilirsem seni helak edeceğim, seni Allah'a asya şey edeceğim şeklinde planlar kuruyor. Bak hiç daha bir şey yok orada Fol Folly yok, yok. Adem aleyhisselam. İskileti duruyor, Adem Aleyhisselam yaradılmamış, ta iblise ona secde diye emredilmemiş, kıskançlığını icap ettirecek bir şey olmamış ama, işte bu kendini beğenmek hastalığı hemen baş gösteriyor. Adem Aleyhisselam'a ruh üflendiği zaman, o nefha, Rabbimizin tebarek ve teala hayat sıfatından, ihyâ sıfatından e, o e, üfleyici Adem Aleyhisselam'ın başı tarafından gelince, o baş, baş tarafından gelen ruh ile, ruh ile ruhun üfrülmesiyle uğradığı yerler et ve kana dönüşüyor hemen. Çamur kas katı çamur saksı gibi şey et oluyor kan oluyor ta göbeğine kadar böyle o ruh girdiği yerler şu andaki yaratıldığımız hale dönüşüyor göbeğine gelinceye kadar ne zaman göbeğine geliyor Adem Aleyhisselam baştan doğru canlanıyor yani baş evvela dirildiği için başı gözü falan görmeye başlıyor tabi kan et göz her taraf beyin kafa çalışıyor. O, o durumda tabii kendini seyrediyor. Tabii çok da uzun, kırk arşın uzun olduğu için böyle ruh öyle yavaş yavaş, bir anda pat diye hepsi olmuyor. Ruh yavaş yavaş e, vücuduna işliyor, işlediği yerler kan ete dönüşüyor. Ve böylece e, Adem Aleyhisselam seyrediyor e, başı başıyla, baş gözleri ile kendi vücuduna ruhun girişini ve vücudunun yani e, iskeletinin canlandığını kendisi izliyor. Ve kendi cesedini çok beğeniyor, e, çok hoşuna gidiyor, kendi yaratılışı onu Tabi kudretten yaratılıyor Allah Teala'nın yaratması beğenilmeyecek bir şey miydi Allah Teala'nın sanatı ne kadar eşsiz bir sanat kim yapabilir? O arada ayağa kalkmak istiyor beline kadar canla, can gelince fakat kalkamıyor onun için Mevlamız Enbiya suresinde ne buyuruyor? Hulikal insan min acel. İnsan aceleden yaratılmıştır. Yani insanın yaratılışın hamurunda acele var. Acelecilik telaş taşkala işte insanda acelecilik bir huy halinde bir tabiat halinde belirmiştir. Bu manayı anlatmak üzere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 Nereden biliyor? İlk yeni yaratıldı da. E Mevla bildirirse bilir. Mevla yeni doğan çocuğa istediği şeyi bildirebilir. istediğini konuşturabilir. Nasıl ki 100 yaşına 200 yaşına gelen adamı zır cahil gibi Mevla Teala saklayabilir. Yeni doğan çocuğa da her şeyi bildirebilir. Bunun üzerine Mevlamız yarhamüke Allah'u ya Adem. Hani şimdi aksran elhamdülillah diyor, e, duyan yarhamüke diyor ya bu sünneti hala tatbik ediyoruz. Çok önemli bir sünnet. İşte ilk ham eden Adem Aleyhisselam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 Kibrinden dolayı ene hayrun mih ben ondan daha hayırlıyım. Halaktenimin narin ve halaktenimin tın. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür diyerek yanlış bir kıyas yaptığı ilk felsefe yapan, ilk kıyas yapan, e, bozuk kıyas yapan iblis felsefesi. Evvelü men kase iblis. İlk kıyası yapan iblistir. Ateşle çamuru kıyas yapıyor. Ateşin çamurdan üstün olduğunu e, efendim, ortaya koyuyor. E, halbuki fasit kıyas.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 Ondan sonra da yakıp yıkma efendim vasfu var. Ne var? E topraklan ateş kıyaz olsa kim ateş alır? A ateş ne yenilir ne yutulur? Ateşlen kim yaşayabilir? Bir ateş ateş neyine yeter insanı? Ama toprak e efendim insanları barına basıyor. Elemlediğimlerdeki fatiha, ehiya Allah bize biz yer size barınak yapmadık mı? Ölüleriniz dirileriniz topraktasınız. İşte iblis bu felsefeyle helak oluyor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 O ben daha hayırlıyım, ben şundan üstünüm, ben bundan üstünüm diye hava atmaktan, çalım satmaktan iblis oldu. Bunlar bize ibret oldu. Enes radıyallahu anh-ı taniye, hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne evvele lebbel ilk telbiye getiren, ilk lebbeykallâhu melebbeyk bekleyen melekler olmuştur. Kâlallâhi enî Allah Teala ben yeryüzünde halife yaratacağım, Adem'i yaratacağım buyurduğu zaman Kâlû Ya Rabbi kanlar dökecek, fesatlar çıkaracakları mı yaratacaksın diye cevap verdiklerinde Fecâdu fe'arazânû. Onlar Allah Teala ve Teccadüs Hazretlerine karşı bu şekilde cevap verince Rabbimiz onlardan razı etmiş ve onlara hoş muamelede bulunmamış. Bunun üzerine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 Tavaf etmiş oldular. Fakat Allah-u Teala ondan sonra yeryüzüne Adem Aleyhisselam'ı yaratıp halife olarak gönderme kararını icra eyledi. Ve böylece Adem Aleyhisselam meleklerin tahiyyelerine, meleklerin selamlamalarına, secdelerine mazhar oldu. Meleklere karşı üstünlüğü Mevla tarafından tescil edildi, beyan edildi. Hani bir hüreyre teradiyallahu anh kâle, kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Reydan rivayet edilen Buhari Müslim hadisinde Halekallahu Adem ve tulu Allah Adem Aleyhisselam yarattığında boyu 60 lira olarak yaratılmış idi. Sinne qaled fe selim el meleketi fe yuhayyunek. Mevla buyurdu ki ey Adem kalk git şuna, şu melek cemaatlerine selam ver. Dinle bakalım onlar senin selamına neyle cevap verecekler? İşte onların sana verecekleri cevap senin ve zürriyetinin tehyyesi ve selamlaşması olacaktır. Feqale selamü Aleyküm. Gitti meleklere selamü Aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun deyince feqalu selamü aleykum rahmetullah. Onlar fezihatü rahmetullah, ve rahmetullah ekleyerekten selamü aleyke ve aleykumü selamma bir de ve rahmetullah Allah rahmeti de senin üzerine olsun dediler. İşte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 selamın yerine verilen hiçbir kelam, Sünnete uygun olmaz. Ya böylece, fakullu meydulül cennete ala sورة adem. Artık cennete girecek olan züriyetleri Allah cümlemize nasıl belirlesin? Adem Aleyhisselam'ın şeklinde, 60 zira boyunda olacaktır. Yani zira arşın olarak kabul ediliyorsa, artık ne kadar oluyor? Siz hesap edin. Telem yezelil halku yan kusuhtel Böylece Adem Aleyhisselam'dan beri. İnsanların boyları kısalmaya devam etmiştir. Kısala kısala tabii 60 lira en azından bir 30 metre gibi bir hesap ediyor yani. Çünkü 2 lira hemen hemen 1 metreye yakın gelir. Bu itibarla ya da geçer. E şu anda tabii nasıl boylarımız kısalmıştır? 1 bir metre, 1,5 bir metre, 2 metreye uzananı şimdi işte efendim en bo uzun boylu adam diye ilan ediyorlar. Dolayısıyla boylar kısalıyor, akıllar da kısalıyor, hepsi azalıyor. Ama cennete giren zürriyetler...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 Allah Teala'nın halifesi olan o peygamberler, onların varişleri olan, halifeleri olan veliler ve alimler bu alemin kıyamını temin eden, nizamını, düzenini temin eden, maddi ve manevi devamını ve bakasını sağlayan vesileler olarak devam edeceklerdir. Zaten göklerin manevi direği onlardır. Böylece bu alemden Allah diyenler, Allah Celle Celaluhu zikredenler gidince zaten kıyamet kopacak yere.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 Onlar zevk alarak tespih ediyorlar. Ama biz öyle miyiz? Bizim şimdi bu kadar sıkıntılarımız içerisinde yüz kere Sübhanallahübbi hamdi diyene kadar canımız çıkıyor. E, bu kadar meşgale taşkala arasında e, oturup zikredenler, Allah diyenler, tesbih edenler meleklerden üstün oluyor. Ebu Zer hadisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor, Ehabbul kelami ilallahı meslefâullâhu l-melaiketih, Sübhane Rabbi ve Hamdi, Sübhane Rabbi ve Hamdi. Tirmizi rivat ettiği hadiste, Allah'ın en sevdiği kelam, melekleri, melekleri için zikir olarak seçmiş olduğu şu kelamdır. Sübhane Rabbi ve Bi Hamdi, işte Sübhane Rabbi ve Bi Hamdi aynı. Sübhane Rabbi ve Bi Hamdi, Sübhane Rabbi ve Bi Hamdi ile aynı. İşte göklerin direği bunlar, manevi direk bunlar. Bu zikirlerle duruyor. İşte Allah'ın halifeleri mümin kullar, Allah diyen diller, Kur'an okuyan diller, sizin gibi tefsir dinleyenler, Allah diyenler bu alem sizin için yaratıldı. Sizin Kur'an dinlemeniz için, tefsir için yarat, dinlemeniz için yaratıldı. Yoksa bu alemler şarkı türkü dinlensin, film, sinema seyredilsin diye yaratılmadı ki. Ben cinleri ve insanlar ancak beni bilsinler ve bana kulluk etsinler için yarattım Allah buyuruyor. Yoksa...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 Oturdukları dalı kesmeye çalışırlar Haberleri de olmaz Çünkü bir şey bilmiyorlar Acımak lazım dua etmek lazım Allah hepsini hidayet etsin Allah diyenlerin kıymetini bilmek nasip etsin Onun için sizler baktiyar insanlarsınız İnşallah Rabbimiz insanoğlunu halife yapacağını Haber verdi ama Burada tabi bir imtihan olacağı beyan edin. Yoksa siz kayıtsız şartsız Efendim gerizdünün halifelerisiniz Hakimlerisiniz e ne olacak Burada hikmet var işaret var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 İnnellezîne yedıllûne <gülüyor> an sebîlillâhi lehum Allah'ın yolundan saputanlar ise hesap gününü unuttukları için onlara çok şiddetli azaplar var. Ya şimdi sen ne hükümler veriyorsun? Ne kararlar veriyorsun? insanların arasında efendim neler yapıyorsun? E bunlara dikkat edeceksin. Kur'an'a uyuyor mu? Benim kararım Kur'an'a uyuyor mu? Bu konuştuğum Kur'an'a uyuyor mu? Yaptığım İslam'a uyuyor mu? Allah'ın razı olduğu bir şey midir? Yasakladığı bir şey midir? Bunları e, ölçüyü kaçıran adamdan ne halife olacak? allah Teala burada bizi imtihan edecek. Burada imtihan sırrı tecelli edecek. Buna dikkat edelim. Bak ne buyuruyor? <gülüyor> <gülüyor> halife demek yerine gelen demek. Biz şimdi kimin yerine geldik? Bak bu İstanbul'da kimler vardı? Efendim bizden evvel Osmanlı, onlardan evvel Bizanslar onlardan evvel şunlar bunlar bak.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 Helak etti. Allah Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Onlar ne yaptı? Halas etti. Musa Aleyhisselam onlara ne dedi? Asya rabbukume yuhlüke addubekum. Bak inim inim inliyorsunuz. Firavun sizi mahvediyor. Ama Allah yakında düşmanızı helak edecek. Kızıl denizde onları balıklara yem edecek. Ama ve estehlifekum sizi dünyaya hakim edecek. İsrailoğullar döndüler Mısır'a bütün köşkler, saraylar bomboş. Bütün Firavun hanedanıyla birlikte denizde boğuldu gitti. Kur'an söylüyor bunu.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 Efendim Amerika'nın ipi ellerinde, Irak'a sokuyorlar, oraya sokuyorlar, orayı işgal ettiriyorlar, buraya bombalattırıyorlar, orada katliam yaptırıyorlar, kırdırıyorlar, geçittiriyorlar, bütün dünyanın haracını yiyorlar. E şimdi Allah sana bak kölelikten kurtardı, Firavun'un elinden kurtardı, uslu dursana, ıslah etsene.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 Öyle Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Allah size yerle tasarruf imkanı verdi. Yazıyorsunuz, tozuyorsunuz, binalar yapıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yöneticiler oluyorsunuz, idareleri ele alıyorsunuz ve rafa ba'dıkun fevka Kiminize üstün dereceler verdi, kiminizi zengin etti, kiminizi amir etti kiminizi? E, Her verdiği şeyde sizi sınayacak, deneyecek, imtihan edecek. Bakalım size bu nimetleri lütfeden Rabbinizi hatırlıyor musunuz? Ya Yoksa ben bunu kendi makettim, ben kazandım hiç. Allah'ın bana iyiliği yok canım. Benim kimseye borcum yok mu diyeceksiniz. İnna rabbeke ve Allah azabı çok süratli olandır. Haddini aşana Allah Celle Celaluhu verdiklerini geri alır, tersine çevirir. Ama haddini bilen, günahını bilen, özür dileyen işte melekler